Innal hamda lillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu anawizu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ve eşhedü an la ilaha illallah wahdehu la şerika leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammedin wa ala Bugün 30 Nisan 2009 Perşembe Umdetül Fık derslerimizin 5. dersi İnşallah Rabbim muvaffaklar. 5 dersimiz bugün değil mi? Beş mi dört mü? Beş. Bugün beşinci dersimiz. Evet. 14 fıkıh dersimizden beşinci dersimiz. Şimdi kitabı en başından özetleyelim. Nereye kadar işledik? Müellif şöyle başladı kitabına. Kitab-ı Taharet. Taharet kitabı. Bab-ı ahkam ya Suların kısımları. Sonra hulikal mahu tahuran. Su temiz yaratılmıştır. Yutahhiru minel ehdasi ve necasat. Yutahhiru minel ehdasi ve necasat. Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Bunların hepsini anlattık. Fe la tahsulu Su dışında başka sıvı bir şeyle taharet hasıl olmaz. Bunları da anlattık. Fe iza balaga'a ma'u kulatayni aw kana Su yeter ki kul olursa veya cari akan bir su olursa onu bir şey kirletmez. Bunları açıkladık. Illa ma Ancak rengini, kokusunu veya tadını değiştirirse hariç. Bunların da hepsini açıkladık. Bunun dışında yani akıcı olmaması ve kullet iki kulle altındaki su mü necasetin ulaşması ile birlikte, mübaşer etmesi ile birlikte kirlenir. Tabi bunlar ne kadar doğru ne kadar değil yani ne kadar racih ne kadar mercuh bunların hepsini şerh ettik açıkladık. Wal kullatan men qarabı 108 artalım bi dimşki. Bu da ölçü birimi o zamanki dedik. Bunu açıklamadık. Tamam ama günümüz ölçü birimiyle mana verdik 190 ile 200 litre arasındaki su diye. Wa in tubika ma laysa bi tahurun. Eğer su içinde temiz olmayan bir şey pişerse. Tamam pis olmayıp da temiz olmayan bir şey. Yani pis olup da şey pis olmayıp da temizleyici de olmayan bir şey pişirirse. Mesela patates. Patates temiz mi? Temiz. Pis değil. Ama temizleyen mi patates? Temizleyen değil. Ne temim alırsın. Ne? Necaset temizlersin. Ne abdest alırsın patatesli. Bu suda pişti. Hükmü ne? Tamam. Ona Ev khalatehu fe galaba temiz bir şey karıştı ve suyun ismine galip geldi. Evstu amel hadesin. Oraya daha hiç geçmedik, tamam Şimdi o zaman en son derslerimizde biz birkaç şey üzerine durduk. Bu mevzular dışında mülhak olarak bir şeyler ekledik zemizam suyu vesaire bilmem ne. Suyun içinde şu karıştır bu karıştı, tamam mı? Ve alimlerin fıkıh kitaplarında ele aldığı mevzulardan bir tanesi de ee, içine karıştığı zaman tesir edecek mi etmeyecek mi bu baptan ki bununla son bulduracağız. Ondan sonra artık kitaptan yeni mevzular önümüzdeki derslerden itibaren devam edeceğiz. Yani mulhak olarak bizim eklediğimizin sonu. Suya karışım noktasında, suya karışanlar arasında. Yeni bir mevzu olarak bugün diyoruz ki e, e, kitapta geçti ya ve entubikha fil ma'i ma laisa tahurin av halatuhu fagalaba ismihi kısminda yani suya bir şey karıştı ve suya karışanlardan bir tanesi de mesela çok e, normal olabilecek şeylerden bir tanesi de suya tuzun konulması. Suya tuz karışırsa ne olur? Yani suda bir temiz su düşün, içine tuz, içinde tuz döküldü, tuz atıldı ve o su tuzla karıştı. Bu su Temizleyici midir? Yani abdest, kendisiyle abdest alınır mı veya gusül edilir mi? Şimdi su kaç kısımdı abi? Böyle bir genel bir toparlama yapalım. Su kaç Üç kısımdı? kısımdı? Üç kısımdı. Tahlil, i̇lk, tahur, kısmı, tahur. i̇lk kısmı? İlk kısmı tahur. Tahur. Ne demek tahur? Hem temizleyen hem temizleyen. Tem, temizleyip temizleyici olan temizleyici su. Olan. Temiz, e, olup, temizleyici. temiz olup temizleyici olan Hı -hı. su. Örnek. Öyle. Bildiğimiz normal yaratılmış, normal yaratılmış su. su. Evet. Gökten inen, bizim çeşmeden gelen bakkallarda, Deniz bidonlarda, su, yani şaşal su. sularında he, satılan, evet. gö yer altında çıkan, içilen temiz sular vesaire bunlar. Evet. Bildiğimiz normal su. Bu temiz olup temizleyici su. Evet. İkinci kısmı hangisi? Tahur. Tahir. tahir Birincisi Tahur. Tahur'dan, bak bu islahları anlarsak fıkh ederiz mevzu. Tahur, temiz olup temizleyen evet. su. Onu evet. anlattık. Bildiğimiz normal su. İkinci kısım sular var ki Tahir su. Kendisi temiz olup temizlemeyen su. Bu da ne? Bir su düşün temiz. İçine sen temiz olan başka bir madde attın. Mesela mürekkep. Mesela boya. Mesela ee, mis kokusu. Tamam mı? Bir şeyler attın temiz. Bunlar attığın şeyler de temiz mi? Temiz. Ama suyu ne yaptı? Su vasfı olmaktan çıkardı. Mürekkep attın. Mürekkepli su oldu. Boya attın. Boyalı su oldu. Misk attın. Kokulu su oldu. Vesaire. Tamam Bu su olmaktan çıktı. Tahur olmaktan çıktı. Neye döndü? Tahir evet. su. Yani kendisi temiz ama temizlemez. Ne manada? Abdest alamazsın ve gusledemezsin. Necaset temizler misin, temizlemez misin? Bunun ihtilafını taşıttık ve raci olan görüş temizlersin dedik. O ayrı. O zaman tahir su, temiz olup temizlemeyen su. Neden? Çünkü Allah bize Kur'an'da diyor ki suyla abdest alın. Bu mürekkep attığın su, su oldu. su mu? Kur'an'da geçen su mu? Değil. Çünkü Kur'an'daki bahsedilen su mutlak su. Mürekkep attığın su ne oldu? Mukayyet su. Değil mi? Yani Su demiyorsun ona mürekkepli su diyorsun. Allah ne diyor? Su diyor. Sen mürekkepli suyla almış olursun. Allah'ın e, emrini yerine getirmemiş olursun. Veya boya attın boyalı su oldu. Bak Allah su diyor sen boyalı suyla alıyor. Boyalı su demiyor sana su diyor. Tamam mı? Mutlak sudan çıkamazsın. Mukayyet suyla alamazsın. O da Tahir dedik. Tamam mı? kısım Tahir. Şimdi Necesi. su temiz mi, pis mi? Şey eee... Tuz temiz mi, pis mi? madde olarak tuz, temiz. temiz. O zaman üçüncü kısım Atarsın yani suya mi? tuz atarsan, tamam mı? Bu suyun suya tuz atarsan bu suyun temizleyici olmama, pis olmama, pis olması diye bir şey zaten söz konusu olmaz. 3. kısmı çıkardık. O zaman önümüzde bir mevzu geldi şimdi. Temiz suya tuz atarsan bu su tahur mudur? Tahur üzerine devam eder mi? Yoksa tahir mi? Yoksa tahir mi? Hemen örneklendirelim meseleyi tasavvur etme babından. Bir kova var. Çeşmeden kovaya su doldurdun. Çeşmeden gelen su ne? Aslında temiz. Sonra tuttun buna bir poşet tuz attın. Bu ne oldu? Tuzlu su. Şimdi suyu ilk çeşmeden kovaya doldururken bu su hangi vasfı üzerine ne ismindeydi? Tahur. Hangi kısımda? Tahur. Yani temiz olup temizleyici su. İçine attığın madde temiz bir madde. Bu su hala aynı ilk vasfında çeşmeden geldiği vasfı korur mu? Tahur olur mu hala? Temizleyip temizliği temiz olup temizleyici bir su olmaya devam eder mi? Gerçekten. Yoksa Tahir'e mi döner? Yani Gerçekten. temiz olup temizlemeyen suya mı döner? Bunu da alimler ihtilaf etmişler. Tamam mı? Bunu da alimler. Bazı alimler diyorlar ki bu mutlak olarak Tahur'dur. Yani su hiçbir zarar vermez. İster bu tuz atılan tuz, ma'i tuz olsun ister madeni tuz olsun. Şimdi ma'i tuz ne? İşte bu gölden, yani tuzlu gölden, tuzlu denizden alınan su. Tamam mı? Madeni tuz işte zaten biliyorsun toprak altında böyle kaya şeklinde büyük büyük parçalarla çıkarılan tuzlar. Bunlar işlenir vesaire. Tamam Birisi madeni tuz bir de ma'i tuz olsun fark etmez. Neden olsun fark etmez diyoruz? Çünkü birazdan gelecek ki bazı alimler ayırt etmiş. Demişler ki ma e, su tuzu olursa e, bir zarar vermez. E, madeni tuz olursa zarar verir falan böyle itilaflar var. Tamam O zaman diyoruz ki ilk görüş ne? Diyorlar ki atılan tuz bu temiz suya atılan tuz ister madeni tuz olsun ister su tuzu olsun. Tamam Ee, bu su mutlak olarak tahurdur Hiçbir zarar vermez. Bununla abdest alırsın. Bununla necasetle temizlersin. Bununla gusül, gusül de edersin. Kasten atılmış olsun veya yanlışlıkla atılmış olsun. Bak bu kaydı da getiriyorum. Neden? Çünkü şimdiden birileri gelecek gelecek birazdan. Onlar kasten atılmakla, yanlışlıkla atılmayı da ayırıyorlar. Evet. Tamam O zaman diyoruz ki ilk görüş. Hiç ayırmıyor. Diyorlar ki ister su manevi olsun Şey ister atılan tuz, madeni tuz olsun, ister su tuz olsun, ister bu tuz bilerek atılsın, ister yanlışlıkla atılsın. Hiçbir zarar vermez. Birinci görüş bu tamam. İşte bunu kimler? İşte e, Hanifiler var. Bunu, bunu Hanif mezhebinin görüşü bu. İşte Maliki mezhebinin görüşü bu. Şafilerden de bir vecihdir hatta bu. Bir, şafilerin bir kısmı da böyledir diyor. Bir yön böyledir. Sonra İbn-i de bu görüşte. Şeyhul İslam. Affedersin. Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'de bu görüşte. Tamam mı? Evet. Şimdi bazı alimler de diyorlar ki yok. Eğer su ma'i tuz olursa yani su tuzu olursa tuz eğer ma'i olursa yani buna ma'i diyorlar. Madeni ve ma'i, mai diyorlar. Mai, ma'i su tuzu. Tamam. Artık buna bir daha e, su tuzu demiyorum. Ma'i diyelim anlaşılsın. Evet. Tamam. Madeni bildiğimiz toprak altından çıkarılıyor. Tamam. Kaya şeklinde. O madeni tuz. Maruf zaten. Ma'i tuz tuzlu gölden Bazı göllerden tuzlu olan, işte deniz suyundan falan çıkarılan. E, tuza da mai denir. Bunlar diyor ki ikinci görüş, tuz mai olsun veya madeni olsun. Tamam mı? Hangisi olursa olsun, bu su tahur olmaktan çıkar tahir olur. Yani ne? Temizleyici vasfını kaybeder bu su. Bu suyla abdest alamazsın. Tamam mı? Gusül edemezsin diyorlar. Tamam Bunu işte İmam İmam Şafii'nin çoğu bu görüşte. İlk görüşte bir bir, bir yön vardı Şafii'den. Tamam mı? O ayrı bir bak. Ama İmam Şafii'nin ashabının çoğu bu görüşte, tamam mı? Bazı alimler de diyor ki buna da 3. görüş diyelim. Bazı alimler de diyor ki madeni e, ma, e, attığım tuz madeni tuz olursa su ta, bu tahur su tahire döner. Yani temizleyici vasfını kaybeder. Tamam mı? Su temizdir ama temizleyici vasfını temizleyici olma vasfını Kaybeder. E, tahir olur. Ha, tahir olur diyorlar. tahurluktan çıkar. Ma'i olur. Şey yok yok. Bu su. Yani diyorlar ki bu su e, ma'i olursa tahurdur. Hiçbir zarar vermez. Pardon ben orayı karıştırdım. Hı hı. Diyor ki e, diyorlar ki bunlar su ma'i olursa bu su tahurdur. Bu su tahurdur. Heh. Hiçbir Mayur. zarar vermez. Yani su tuzu olursa, ma'i bir tuz olursa atarsan hiçbir e, suya zarar vermez. Tahurdur su. Yani temizleyen ve temiz, temizleyicidir ve temizleyendir evet. Tamam Bir zararı yok. Ama su madeni olursa, şey, e, tuz madeni olursa o zaman tahur olmaktan çıkar. Yani attığın tuz, suya attığın tuz, madeni olursa bu, bu su tahur olmaktan çıkar, temizleyici olmaktan çıkar, tahire döner. Yani su temizdir ama temizleyici olma vasfını kaybeder diyorlar. İşte bu da İmam-ı Şafi'nin çoğu bu görüşte, tamam İşte bazı alimler de diyor ki, bu da üçüncü görüş diyelim bu söyleyeceğimize. Diyorlar ki, suya attığım tuz eğer madeni tuz olursa, su tahur olmaktan çıkar, temizleyici vasfı olmaktan çıkar, tahire döner. Temizlemeyen su olur. Temiz ama temizleyici özelliğini kaybeden su olur. Ama ma'i olursa, ma'i olursa bu tuz, attığın tuz, tahurdur ama, bak ikinci görüşten farkı ne? Tahurdur ama, yani e, tahurdur ama mekruhtur kullandım. Yani bir su düşün, ona ma'i bir tuz attım. Bu tuz değiştirdi, tuzlu su yaptı bunu. Bu su, bu su tahurdur. Attığın su mai olduğu için tahurdur ama kullanman yine de mekruhtur. Hı -hı, mekruhtur diyorlar. Tamam. Bu görüşü tekrar e, e, toparlayayım. Maden ne dediler? Madeni atarsan tahiridir. Temiz yani tahurdan çıkar tahire döner. Temizleyici özelliğini kaybeder. Su. Ama, ama attığın mai bir suysa tamam. Bu tamam. tahurluğunu kaybetmez. Yine tahurdur. Yine abdest alabilirsin. Yine namaz e, e, gusül edebilirsin. Gusülün abdestini sayıyor ama mekruh olmakla beraber. Tamam. Bunda işte yani Hanbelilerin mutakir olanlarından meşhur görüş bu yani. Böyle Hanbelinin ilk dönemleri değil de böyle mutakir. Sonradan gelen Hanbeliler bunu söylüyor. Böyle bazı fukahaları. Mutakir Hanbeliler diyelim buna. Tamam. Bazı alimler de diyor ki e, Bu da dördüncü görüşme oluyor. Son. Dört beş mi oluyor? Yok. İlk görüş neydi? Mahi ya maden olursa zarar vermez. İkincisi, mahi maden olursa tavuklar çıkar, tahir olur. Üçüncüsü, mahi olursa ta tahurdur. Maden olursa tavuklar çıkar, tahir olur. İmam Şamira'mız. Dördüncüsü... Biri... Değil. Orada dedi ki bir hata yaptık diye. Dört görüş var toplam. Allah'ın. <gülüyor> Yok. şunu bak. Bir, birinci görüş ne? Söyle bakayım. Mai ya da madeni olursa zarar vermez. İster kasten atılsın. ister atılmasın. İster atılmasın. Hani tamam. tamam. İkinci görüş ne? Mai madeni ol ol olursa tahırlıktan çıkar tahırlıktan çıkar. İkinci olur. görüş şu bak. Mai olursa tuz, yani atılan tuz mai olursa tahurdur. Madeni olursa tahir olur. İkinci görüş bu. İki yok. Oh. Tabii. Çünkü dedik ya düzelttik diye. Orada Daha hata yaptık şey. diye. Hı. İkinci görüş şu. Attığım tuz. Mai bir susa su tavurdur, bir zarar yok. Madeni olursa tahir olur. Tamam. Tamam? 4. Görüş. görüşü de söyledik. Üçüncü de aynı, sadece mekruh oluyor. He. 3. görüş dedi ki eğer su, su eğer su, şey, eğer tuz madeni olursa tahirdir. Tamam. Şey, maden e, tamam, tamam, tahirdir. Maden olursa yine tahurdur ama mekruhtur Eğer ma, e, e, yani madeni olursa tahirdir. Onunla evet. abdest alamasın, tahirdir. Evet. Tahur özelliğini kaybet. Ama mai olursa Nedir? Tahur Tahurdur. Yani temizleyicidir. Özelliğini kaybeten adamı mekruhtur. Tamam mı? Bunu dedik müteahkır hanbelilerden biri söylüyor. Dördüncü görüşte Allahu u Alem. Ee, diyorlar ki tuz bilerek atılırsa tahuriyeti gider. Burada mai veya madeni olarak ayırmıyor. Diyorlar ki tuz madeni veya ma ee, ee, mai olması bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren noktası diyorlar bu dördüncü görüş. Atılan tuza bakarız. Bu tuz bilerek mi atıldı? Yoksa? Bilmiyorum. Yani kasten mi atıldı yoksa yanlışlıkla mı atıldı? Eğer bilerek atılmışsa tahuriyeti gider bu su, tahir olur. Bu suyla abdest alamaz. Tamam mı? Ama aksi halde yanlışlıkla atılmışsa bir zararı yoktur. İşte bu Maliki mezhebinde bir görüştür. Maliki mezhebinde bir görüş. İmam-ı Ahmet'in mezhebinde de bir yöndür hatta. Tamam. İmam alma meseminde de, han yani verme de bir. Ancak Allah alem delillerine geldiği zaman öyle bu delillerini falan zikretmiyoruz. Münakaşa yapmıyoruz. Sadece racih diyeceğiz. Allahu alem. Su, tah su tahur tahurdur. Tamam? Su tahurdur. He ama ihtiyatlı olmak lazım. Bunu söyleyelim inşallah. Tamam? Su tahurdur ya ama ihtiyatlı olmak lazım. Çünkü neden? E, en basit olarak delerek olarak. olarak çünkü neden? Evet. Çünkü zaten tuz sudur ya. Yani. Tamam. Yani, Florida, ha şöyle Florida, bir itiraz e, it, yani şöyle bir itiraz e, e, deniz suyuyla ablesalıyoruz. Tuzlu değil mi zaten? O ayrı bir bab aslında, tamam mı? O bunların dediğinden biraz ayrı bir var. Çünkü o asıl yaratılmış üzerinedir. Tamam Allah diyor enzenenel sema'i men tefora. Biz gökten su Aslı olan su deniz suyudur. O ayrı. Ama diyoruz ki her ne kadar tuz yani sonuç olarak tuz karısa da karışmasa da nedir? Hiç, tuz karısa da karışmasa da bir zarar vermez. Çeşmede kullandığımız sulara da şey yapıyorlar işte. Evet. Oluruk. Evet, evet. Tamam. Şimdi e, yeni bir mevzu daha deniz suyu deniz suyunun hükmü nedir? Şimdi bu mevzuda öncelikle şunu söyleyelim abi her ne kadar deniz suyunun tahuriyetinde ihtilaf varsa da bu ihtilaf şaz bir ihtilaf. Şimdi deniz suyu tahurdur yani temizdir ve temizleyicidir. Deniz suyuyla elbiseni temizlersin, yıkanırsın, abdest alırsın. Hiçbir zararı yok. Tamam. Hiçbir zararı yok. Ama buna mukalevet eden alimler çıkmış mı geçmişte? Çıkmış. Ama diyoruz ki her ne kadar buna mukalevet edenler çıkmışsa da bu görüş şazdır. Mukalevet edenler şaz kalmışlardır. O yüzden Allahu u Alem icma var. Yani ihtimalen bunda biraz daha bahsetmek, araştırma yapmak lazım. İcma var diyebiliriz. Yani tam icma var söylemek biraz zor ama var diyebiliriz. bunu açıklayalım aslında. Şöyle yapalım. Şimdi iki görüş var. Alimler arasında iki görüş var. Deniz suyu temiz midir, dil midir? Temiz ve te temizleyicidir midir, dil midir? Birinci görüş diyorlar ki temizleyicidir. Bu da 4 mezhebin görüşü. Zahir mezhebinin görüşü de bu. İbni Hazım'ın görüşü. İbni Teymiye, İbni e, e, Kayyım, İbni e, Kesir, İmam, hepsinin görüşü. Tamam mı? Yani icma'ya evet. yakın yani. Tahurdur. Daha tahurdur, temiz yani. Ancak ikinci görüş çıkmış. Diyorlar ki demiz suyuyla temizlenmek, abdest gusül vesaire almak mekruhtur diyorlar. Evet. Mekruhtur diyorlar, tamam mı? Bak dikkat et bunlar mekruh diyorlar. Bunu da söyleyen kim? İlginçtir bunu söyleyen İbn Ömer, Ebu Hureyre, Abdullah İbn Amr'ın görüşleri bunlar. Sahabelerde. Radıyallahu anh i̇bn Ömer, Ebu Hureyre, Abdullah i̇bn Amr bu görüşte. Deniz suyuyla abdest almayı mekruh görüyorlar. Hatta İmam Tirmizi buna değiniyor. Sünneninde buna değiniyor. Diyor ki işte Allah Resulü'nün bazı eshabı falan e, Deniz ile abdest almayı kerih görmüşlerdir diyor İmam Tirmizi. Bunu belirtiyor. Sonra hatta i̇bn Ömer ve Abdullah İbn-i Amr sayıyor. Sonra İbn-i Hazım Muhallası'nda e, Ebu Hureyre'yi sayıyor. Ebu Hureyre'den bahsediyor. Hatta e, e, Muhalla'da yine kendisi i̇bn Ömer, Abdullah İbn-i Amr'ı da zikrediyor ayrıyetten. Tamam O yüzden Abdullah İbn Ömer, Abdullah İbn Amr, Ebu Hureyre bunlar mekruh görenler arasında. Tamam? Peki o zaman diyoruz ki cumhur ulemanın görüşü temiz oldu yönde. Nedir delilleri? Mesela delilleri Maide suresinin 6. ayeti. Nedir diyor Allah? Ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? Diyor ki felem felem teciduma ente fetemme. ne yapın? Temm te edin. Şimdi burada ma en kelimesi marife mi gelmiş, nekire mi? Nekire. Ne. Felem Neyden sonra gelmiş? nefiden sonra. Ne. Tamam? Burada nefi e, nefis dans nefiden sonra nekire kere gelirse ne ifade ederdi umum umum ifade eder. Yani mesela şey gibi eee in en en mesacide lilla Allah la Allah'ındır Allah'la beraber birisine dua etme. Şimdi birisi der ki ben Allah'la beraber iki kişiye birisine dua etmiyorum iki kişiye dua ediyorum. Anladın evet. mı? Ha, kurtarmaz bu. Neden? Evet. Çünkü ayette bir kişiden maksat burada tek kişi sayı değildir. Çünkü burada ahadan nekere gelmiştir nefiden sonra umum ifade eder. Yani herhangi bir kimseye, kim olursa olsun ister bir kişi, ister on kişi, ister melek, ister nebi, ister fasık, ister kafir ibadet etmeyin demek. Ha, o zaman kaydedir bu Arap Biliği. E, kaydedir ve ecma edilmiş bir kaydedir. Tamam mı? Nekira marifeden, nefiden sonra gelirse umum ifade eder. E, bu ayette de böyle. Yani umumsu. Tamam mı? Yani umumsu. Yani ne umumsu? Yani bütün suları kapsar. Yani gökten insin. Tamam mı? Yerden çıksın. Bütün suları kapsar. Ancak istisna olanlar hariç. Ne istisna kılmıştır? İşte pis sular vs. tamam mı? Onlar istisna kılmıştır. E teki deniz suyuna istisna var mı? Yok. Bilakis cevazına delil var. Tamam. O zaman bu ayet başlı başına nedir? Deniz suyuyla ables almanın caiz olduğuna net bir delil. Başka delil. Mesela ikinci delil diyelim buna. Mesela şimdi abi. Deniz yemeği ve deniz avı bize helal kılınmadı mı? Deniz yemeği ve deniz, deniz hamı, e, e, avı bize helal kılınmadı mı? O zaman suyla temiz olması gerekir. Pis, pis sudan pis yemek çıkacak. Pis sudan av yapıyorsun. Allah pisliğe mübaşeret etmeyi yasaklamıştır. Domuzdan bahsediyor, şundan bundan bahsediyor. Pis olduğunu söylüyor Allah. Tamam Yani deniz yemeği ve abi bize helal kılınmadı mı? Kılındı. O zaman suyla temiz olması gerekir. Yani deniz yemeği nasıl helal olur da suyu temiz olmaz ki? Değil mi? Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? وَحِلَّ لَكُمْ سَيْدُ الْبَحْرِ وَتَعَامُهُ مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِسَيَّارَ Hem size hem de yolculara fayda olarak yani meta olarak yani fayda olarak, olmak üzere deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kundu diyor Allah Azze ve Celle. E deniz suyu pis olsaydı onun içindeki madde de zaten pis olacaktı. Bu daruri bir şeydir zaten. Bu ikinci delil. Yine e, Ebu Hurayra'nın rivayet ettiği hadis ki Ebu Hurayra kendisene burada muhalefet etmiş oluyor. Huve tahuru ma'uhu el-hull meytatu. Huve tahuru ma'uhu el-hull meytatu. Nebi ne diyor deniz su için? Ölüsü helal, suyu temizdir. Suyu temiz, ölüsü helaldir diyor. Ahmed bin Hanbel mislini vesaire. Değil mi? Sonra başka delil ve 4. delil diyelim buna da. Tatlı suya kıyas etmişlerdir mesela alimler. Çünkü her... Ta, nasıl tatlı su temizse... Deniz suyu da temizdir, tuzlu... Çünkü neden? İkisi de asıl yaratılmış üzere Ne nedir? Bakildi, bakidir. Yani ikisi de asıl yaratılmış üzere hal Hali üzerinedir Değil mi? Ne tadı, ne kokusu, ne de rengi değişmiştir. E Allah diyor ki biz gökten su indirdik. Bak asıl sudan bahsediyor bize. Tamam yani Tatlı suya kıyas etmişlerdir. Sonra beşinci delil olarak şeyi zikretmişlerdir. Yani... İcma vardır demişler ama Allahu alem burada dediğim gibi başta da biraz bahis yapmak lazım burada. Yani daha bir araştırma yapmak lazım. Burada in icma tam net vardır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama Allahu alem kalbin meylettiği icma var diyebiliriz. Neden? Çünkü Ebu Hureyre, İbrahim'ler bunlardan sonra İbn Ömer radıyallahu anhum. Bunlardan sonra icma münakid olmuş. Yani bunlardan sonra bir devir gelmiş. Bir bir devrin bir asrın müçtehitleri hepsi bu konuda ittifak etmişler ve muhalefet eden çıkmamış. O yüzden bunlardan sonra icma Munakid olmuş. O yüzden Allahu alem vel elmu indallah burada raci olan görüş, burada icma munakiddir. Yani icma vardır inşallah. Evet. Tamam, bunlar icmai makalef edilerek şahs kalmışlardır. Allah kendilerinden razı olmuş. Olsun. Hatta icmai bazı alimler zikretmiş. Mesela İbn-i Minzir zikredi, zikrediyor. İbn-i Cezi var. İbn-i malikilerden. İcmai zikrediyor. Ancak dediğimiz gibi bunda biraz nazar var. Yani biraz bakmak lazım. Yani Allahu alem. Hani icmai munakid olmuş mu olmamış mı? Peki, mekruh diyenlerin temizlemez diyenlerin delili ne? Bu da ne dedik? İşte Abla İbni Amr, sonra kimdi? Ebu Hüleyre, sonra İbni Ömer, bunların görüşü. Peki, bunların delili ne? Şimdi, e, Abla İbni Amr'dan e, bir rivayet var. Tamam mı? E, işte Said İbni Mensur'un sünneninde bu rivayet. Ebu Davut'ta da Mevculat'ta. Said İbni Mensur'un sünneninde var. Beyhaki'de var rivayet. Tamam mı? İster Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya layer kabul bahra illa hacun av mu'temurun av gazin fi sebirillah Hadisin sonu ilgilendirebilecek diyor ki fe inna tahta al bahri naran ve diyor ki eee denizin altında ateş tamam denizin altında ateş ateşin altında deniz vardır tamam Nasıl? <gülüyor> söyle söyle. <gülüyor> diyorlar ki inne tahtal bahrin naran hadiste. Nebi sallallahu diyor ki inne tahtal bahrin naran. Denizin altında ateş vardır. O tahtan nari ateşin altında da deniz var. Bu bunu tasavvuru gayb ev mevzu. Allahu alim. Nasıl? Tamam? Nerede dedik? Bu işte Sayd ibn Mansur'un sünnende, Ebu Davud'da, Beyhaki'de vesaire. Tamam. Peki hadisten istilal yönleri ne? <gülüyor> şunu, diyorlar ki deniz cehennem tabakasıdır. Çünkü neden ateş vardır diyor. O zaman deniz denizde cehennem tabakası olma olayı vardır diyorlar. Deniz çünkü ateş vardır diyor. Tamam mı? Hani cehennem, cehennem de ateştir zaten. ediyorlar ki o zaman deniz cehennem tabakasından sanki bir parçaymış gibi. Tamam mı? Abdest ise rahmet ve taharettir diyorlar. Şimdi abdest olayı rahmet ve taharet. E, deniz ise cehennem tabakası bulunan şey. E nasıl diyor rahmetle taha, e, diyorlar ki işte durum böyle olunca bu nasıl rahmet ve taharet için bir yol olabilir ki? Cehennem tabakası. Rahmet ve e, taharetin için nasıl bir vesile, nasıl bir yol olabilir ki? Yani sen cehennem tabakası rahmeti bir araya getir birleştir. Bu nasıl olabilir ki? <gülüyor> Ancak Allah-u Alem bunlara cevap deriz ki öncelikle Allah-u Alem hadis zayıf. Yani hadis, daif, hadis zayıf. Bir kere bu böyle bilinsin. Hadiste bir sürü illet var. 4 tane illet var. Hatta e, Şeyh Dubeyan vesaire böyle bazı illetler sayıyor vesaire. E, hadiste illetler var. Hatta hadisin e, ravilerinden bir tanesi bir şey. İbn-i Müslim Zaif. Daif yani. Tamam. Bu Rav Zaif. Hatta Hanbeli alimlerimizden işte bizimki kendi kitabını okuduğumuz. Bu Ümdetül Fıkh'ın sahibi evet. İbn-i Kudame. Onun dediğim gibi imam bir kitabı var demiştim ya bir ara. Evet. Dev bir kitabı fıkıhta. Ümmeti İmam olmuş kitaplarda. Mughni'de. Hı -hı. Çok güzel bir şeyler söylüyor. Mesela diyor ki Eğer diyor bununla, bak çok güzel bir şey söylüyor İmam Mughuni. Eğer diyorlar hani bu işte suyun altında, ateş, ateşin altında şey denizin altında, ateş, ateşin altında deniz vardır falan filan. Eğer diyor bununla suyun şu anki malum halini kastediyorlarsa bunlar. Hani şu anda malum su işte. Denize gidiyoruz, yanmıyoruz değil mi? Yani giriyoruz, çıkıyoruz bir şey yok. Şu anki bizim malum. şimdi O o taraf gaybi olay. Hadisi sahih bile saysak mesela. Diyelim ki o taraf gaybi bir olay şimdi tamam ama suyun şu anki malum halini kastediyorlarsa bu hissiyatın hilafına bir şeydir. Yani histe böyle bir şey göremiyor hissen. Hissiyatın muhalefetine bir şey. Eğer gaybi ise o zaman onu gayba bırakırız. Bizi hissiyat kısmı ilgilendirir. Alırız abdesti, alırız. Hani nerede cehennem ateşi ne abdest mahalline değdirmişiz vesaire. Yok böyle bir şey. Hissiyatta böyle bir şey yok yani. Şeyle aranın onu göremez olur. Yani maddesel var ya şey sular, ılıcı sular sınıf kaynar çıkıyor. Yok. Derece. Ama şimdi o 60-70 serece o su his olarak kaynar. Bunların kastettiği o değil. Bunların kastettiği diyorlar ki hadiste ateşten bahsediyor. Hı -hı. Bu ateş gaybi veya değil bizi ilgilendirmez diyorlar. Hı -hı. Gaybi veya değil bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren kısmı su deniz suyuna ateş vasfının verilmesi. Ateş de cehennemdir. Deniz Hı -hı. suyunun cehennem vasfı taşıması. Cehennem vasfı taşıyan bir şeyi rahmet olan ve taharet olan bir şeyle nasıl bitiştirirsin? Hı -hı. Mantıkları bu. Biz diyoruz ki Allah'u u eğer hadis bir kere zayıf. Hadisi sahih bile alsan istilal yanıyor hadiste. Neden? Çünkü denizin şu an malum olan hali hissiyatın hilafınadır. Yani e, ateş bile olsa o gaybidir. Bunun taharetle bir alakası olmaz. Neden? Çünkü hissiyatta onun ateş olması, cehennemden bir şey olmam olması, olmaması diye bir şey sonuç konusu değil. Yağmur Allah'ın rahmeti değil mi? Rahmeti neye iniyor? Denize iniyor. Al deniz sana Allah'a rahmet. O zaman böyle bak olaya. Tamam mı? O zaman Allah rahmeti rahmetle birleştirdin. Bir zararı yok. Hadi selamün Bu kadar açık. ha O yüzden diyoruz ki yani İbn-i o yüzden çok güzel bir şey söylüyor. Eğer şu anki malum hali kastediliyorsa denizin bu hissiyatın hissin hilafına bir şeydir diyor. Eğer bununla suyun yani ateşe dönüşebileceği falan kastediliyorsa diyor. Hani bunlara ne derlerse ki işte tamam suyun, deniz suyun şu anki hissen, hissi olarak gördüğümüz malum olan şeyi e, bizim için e, ateş falan değildir ama Ateşe dönebileceği falan ihtimali var. Eğer bu kastediliyorsa diyoruz ki o zaman su olduğu halde biz abdest alıyoruz. Ateş, ateşe dönmediği e, zamanda biz alıyoruz mesela abdest. O zaman bir şey demeyin yani. Ha, bir gün denizi ateşi halde görsek o zaman almayız mesela. Ama siz bunu her ana vuruyorsunuz. Deniz suyu mekruhtu vuruyorsunuz. Umumdur bu. Anladın mı? Yani dönüşmeden önce kullanılmasını engelleyen nedir o zaman? Eğer su ara sıra hani... Diyelim ki buradan anlaşılan hadisten su işte ara sıra ateşe dönüşüyor. Tamam mı? Suyun ister dibi olsun vesaire ara sıra ateşe dönüşüyor. Biz de diyoruz ki o zaman iyi, dönüşmediği, ateşe dönüşmediği zaman, abdest almamıza, gusletmemizi engelleyen e, e, e, engel ne olabilir? Değil mi? Bu kadar da basit. Tabi bunların başka delilleri de var. Mesela işte e, Ebu Eyyub Abdullah İbni Amr'dan diyor ki... E, Mâul bahri la yudziu min vudu'in vela cenabetin inne tahtel bahri nâran thumme mâun thumme nârun. İşte Beyhakî as senun Kubra'da, Abdur-Rezak Musennaf'da falan yakın nafızlarla falan e, mevcut. Ne diyor Abla Amr? Diyor ki deniz suyu abdest için veya cenabet için kullanıl kullanılması cünüplik için kullanılması caiz değildir diyor. Çünkü diyor, suyun altında, şey denizin altında ateş vardır, sonra su vardır, sonra tekrar ateş vardır. Tamam. İşte, isnadı sahih. Isnadı sahih bu rivayet. Ancak diyoruz ki, rivayet merfu mu? Yani Nebisa Selem'den sabit mi, yoksa mevkuf mu? Yoksa Abdullah Evin Amr'ın sözü mü? Mevkuf. Rivayet merfu değil, mevkuf. Yani Abdullah i̇bn Amr'ın kendi sözü, Resulullah'ın sözü değil. O yüzden diyoruz ki eğer mevkuf olan, yani sahabe sözü olan, merfu olana, yani Resulullah'ın sözüne mukalebede derse hangisi alınır? Merfu olan alınır. Yani mukaddem olan nedir? Merfuk. Merfudur. O yüzden diyoruz ki burada bir istiller noktası yok. Yine bunların başka e, bir delili de var e, İbn-i Sahabend'in. E, diyor ki Semih'te i̇bn Ömer Yakul. İbn-i Ömer'i şöyle derken işittim diyor. Etteyemmum ahabbu ileyyeminal hudu'i min, ba il, min, ba, min, e, min ma'il bahr diyor. Min ma'il bahr, evet. Bunu işte İbn-i Münzir e, El-Evsat'ta, Musannif İbn-i Ebi Şeyvede bu rivayet var. E, ne diyor e, e, sahben? Diyor ki, i̇bn Ömer şöyle derken işittim diyor. Teyemmüm etmek, teyemmüm etmek deniz suyuyla abdest almaktan daha sevimlidir diyor bana. Diyor ki bana teyemmüm etmek yani burada bir deniz suyu var bir de toprak var. Evet. Ben diyor ta, deniz suyunu bırakırım tabiri caizse i̇şte, teyemmüm ederim. Deniz suyu hani biz dedik ya hani bu görüşler kimin görüşleriydi? İşte Ebu Hureyla bak demin söylediği hadis ona delalet ediyor. Evet. İbni Amr onun dediği sözü bak al buradaki rivayet bunların kendi görüşleri bizzat ağızları mefku. Tamam. Diyor ki teyemmüm etmek bana deniz suyuyla ables almaktan daha sevimli. Bunun da isnadı sahih. Ancak aynı şekilde nasıl cevap veriyoruz bunların bu delillerine de? Mevkuf'tur. Resulullah'ın sözü değil. İbn Ömer'in bizzat kendi görüşü, kendi sözü bu. O yüzden mevkufla merfu çatışırsa merfu mevkufa nedir mukaddemdir. Tamam. Yine Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet var. Ebu Hüreyre radıyallahu diyor ki: "Ma an maul bahr <gülüyor> ve Yok iki su vardır ki <gülüyor> cünüplük için gusletme de caiz değildir. Birincisi deniz suyu ve ikincisi hamam suyu. Bunda İbni Ebi Şeybe Abdurazak el-Mustannef'te. Buna da cevabımız ne? Diyoruz ki bir kere bu isnadı zayıf. Ancak sahibi bile olsa zaten mevkuf. Merfu'a muhalefet etmiştir. Merfu ise mevkufa mukaddemdir. والله عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين